Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Halit bin Velid değil mi o? Evet Ne işi var burada? Bilmem Ebu Süfyan mı gönderdi acaba? Olabilir Yanındakileri tanıyor musun? Biri Anj bin As Diğerini tanıyamadım Gel, onlar ulaşmadan peygamberimize haber verelim. Niyetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Abi. Velit, kardeşim. Umduğum şey için geldin değil mi? Evet. Gece gündüz dua ediyordum. Çok şükür. Önce Halit bin Velit peygamberimizin yanına geldi. Allah'tan başka ilah olmadığını, senin de onun peygamberi olduğuna şahitlik ediyor. Rasulullah. Seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyordum, dedi. Ya Resulallah, ben yeni nazil olan bir ayetin etkisinden çıkamadım. Yüce Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir, buyuruyor. Ben iyiliğe ermek istiyorum. Rabbimin rızasını diliyorum. Vallahi sahip olduklarımdan en çok sevdiğim şey şu bahçem Beyruhadır. Onu Allah yolunda tasadduk etmek istiyorum. 124. bölüm. <gülüyor> Muaz bin Cebel 18 yaşında İslam'la şereflenmiş cesur bir gençti. Kur'an'ın ayetlerini iner inme ezberlerdi. Güçlü bir hafızası vardı. Sorduğu sorularla Peygamberimizin takdirini ve sevgisini kazanmıştı. Resulullah dini bilgilerine güvendiği için Muaz'ı Medine'nin uzak bölgelerine imam olarak görevlendirir, Kur'an'ın öğrenileceği birkaç isim arasında onun ismini de zikrederdi. Bir gün Resulullah yuları liften yapılmış Yağfur isimli merkebine bindi ve ''Haydi Muaz sen de bin'' diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince, Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Tam binmişken, hayvan huysuzlandı, silkinerek ikisini birbirine düşürdü. Ya Resulallah, iyi misiniz? Peygamberimiz gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutuyordu. Hay Allah! Binmeseydim keşke. Resulullah yere düştü benim yüzümden. Olanlara rağmen peygamberimiz merkebe binmeye kararlıydı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep yolcularını taşımaya başlamıştı. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup Ey Muaz bin Cebel diye seslendi. ''Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim.'' Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar ''Ey Muaz bin Cebel'' diyerek seslendi. ''Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim.'' Muaz iyice meraklanmıştı. Belli ki önemli bir şey diyecekti Resulullah. Peygamberimiz ''Muaz sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?'' diye sordu. ''Allah ve Resulü daha iyi bilir.'' Muaz sabırsızlıkla peygamberimizin anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta da bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Peygamberimiz ve genç sahabisi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettikten sonra, Resulullah tekrar, ey Muaz bin Cebel diye seslendi. Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim. Peygamberimiz, Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun? diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Acaba bu sorunun cevabı ne? Resulullah, Kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'a kulluk etmesi ve O'na ortak koşmaması halinde, Kuluna azap etmemesi ve O'nu cennete koymasıdır, dedi. Ya Rabbi, bu ne büyük müjde Ey Allah'ın Resulü insanlara bunu müjdeleyeyim mi Peygamberimiz Hayır müjdeleme Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler Cevabını verdi Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi Ashab-ı kiramdan bir kısmı Peygamberimizin yanında oturuyordu Derken yakınlarından birisi geçti. Oturan sahabilerden biri Resulullah'a şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben bu adamı seviyorum. Peygamberimiz ona bunu ona söyledin mi diye sordu. Hayır söylemedim. Peygamberimiz git ona söyle deyince adam o kimsenin yanına gitti. Biliyor musun ben seni Allah için seviyorum. Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin kardeşim. Peygamberimiz ashabına vaaz etmeye başladı. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım. Ashab-ı kiramdan biri Allah Resulüne şöyle sordu. İnsanların hangisi daha faziletlidir? Peygamberimiz, kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir, dedi. Mahmum kalp nedir acaba? Soru, soru böyle mi? Biraz önce Ya Resulallah, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz. Allah Resulü, mahmum kalp, Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur, dedi. Ey Allah'ın Resulü! İman nedir? Peygamberimiz bu soruya da şöyle cevap verdi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, Tıpkı sıcak bir günde su isteğinin, susuz kişinin kalbine işlemesi gibi iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur. Ey Allah'ın Resulü! Aramızda konuştuğumuz bir konu var. Bunu size danışmak istiyoruz. Allahü Teala, altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele buyurdu. Elimize geçen her malı dağıtmalı, hiçbirini saklamamalı mıyız? Biriktirdiğimiz her dirhemden sorumlu mu oluruz? Yoksa altın ve gümüşü biriktirmek mi haram kılındı? Hangi mal daha iyiyse ona edinelim. Peygamberimiz burada farz olan zekatı vermeyenlerin kastedildiğini söyleyerek şöyle ilave etti. Dünyada en değerli olan şey zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kişinin imanının yaşamasında ona yar ve yardımcı olan inançlı bir eştir. Asabı ı Kiram bu tatlı sohbetin tesiriyle vaktin ne kadar çabuk geçtiğini anlamamışlardı. bilal Habeşi'nin okuduğu ezanla namaz vaktinin geldiğini anladılar. Aralarında bir yaş olan iki oğlan çocuğu Medine Mescidine girdiklerinde herkes pür dikkat hutbeyi dinlemekteydi. Kırmızı gömlek giymiş olan küçükler acemi adımlarla yürürken sendeleseler de minberdeki dedelerine ulaşmakta kararlı görünüyorlar. <gülüyor> Peygamberimiz torunlarına karşı ayrı bir muhabbet duyardı. Hasan ve Hüseyin'i görmezden gelerek konuşmaya devam edemedi. Ve cemaatin hayret dolu bakışları arasında üç basamaklı olan minberinden indi. Torunlarına sevgiyle sarıldı ve onları kucağına aldı hutbesini tamamlamak üzere torunlarıyla birlikte tekrar minbere çıktığında şöyle diyordu Allah mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir derken ne kadar doğru söylemiş şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım Peygamberimiz ailesine çok düşkündü aile bireylerinin her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları sevdiğini her fırsatta dile getirirdi. Resulullah'ın en büyük kızı, Hazreti Hatice validemizin ilk göz ağrısı Hazreti Zeynep, ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yaşı henüz otuz bile değildi ama iyileşme ümidi gittikçe azalıyordu. Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen, Hazreti Fatıma ve diğer hanımlar Ellerinden geleni yapsa da Her an kötü bir haber almanın korkusunu yaşıyorlardı Durumu nasıl Ümmü Eymen? Allah bilir ama pek iyi değil Ne yapsak? Yapılacak bir şey kalmadı Ümmü Seleme Takdir Allah'ın Ufacık çocukları var Allah onu onlara bağışlasın Amin Ümami nerelerdi? Annesinin bu halini görmesin. Kızlar onu dışarı çıkardılar, oyalıyorlar. İyi. Ebul As nasıl? Başından ayrılmıyor. İyilesin diye gözünün içine bakıyor. Daha yeni kavuşmuşlardı. Evet, birbirlerine bu kadar bağlı. Muhabbeti bol olan çift az bulunur. Zeynep'in düğünü dün gibi gözümün önünde. Ah, anacığı Hatice'de, Zeynep'te ne kadar mutluydular. Hatice, yeğeni Ebul As'ı çok severdi. Tam da onlara yakışır bir damat olmuştu. Müşriklerin tüm baskılarına rağmen ailesini korudu, kolladı. Zeynep'i hep çok sevdi. Ta ki müşrik erkeklerle Müslüman kadınların aynı nikah altında olmasını yasaklayan ayete kadar. Evet, o zaman da peygamberimizin isteğini ikiletmedi. Zeynep'i kardeşiyle buraya gönderdi. Allah ona güzel bir ahlak lütfetmiş. Hamdolsun. Bu sayede hidayete derdi. Zeynep onun Müslüman olduğunu görmüş oldu. Sanki son <gülüyor> anlarını yaşıyormuş gibi konuşuyorsun. Allah onu bize, Resulüne, evlatlarına bağışlayacak inşallah. Ne oldu? Resulullah'a haber verin. Zeynep sekerat haline girdi. <gülüyor> Korktum. Başıma geldi... İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Hazreti Zeynetü, Hazreti Sevde, Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Ümmü Eymen yıkadı Yıkama esnasında peygamberimiz onların yanlarına geldi ve ''Onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın ve gerekli gördüğünüz kadar yıkayın.'' buyurdu. Yıkama işlemi bitince peygamberimize haber verdiler. Üzerindeki gömleğini çıkararak bunu kızına kefen yapılması için verdi. Kızılan kabre kızını kendi elleriyle indirirken gözyaşları sakallarını ıslatıyordu.